medar ibret ve hayret bir hâdisedir. Risale-i Nur'un erkân-ı mühimmesinden bir zat yazıyor ki, Ada-pazarı zelzelesinin aynı gününde, zelzeleden birkaç saat evvel, umumi ve herkese göstermek için, bir büyük tiyatro teşekkülüyle ve oyuncu kızlardan dört güzelini, çırıl çıplak olarak, âlâişle, çarşı ve pazarda gezdirerek, o cazibedarlara kapılan tiyatro binasında toplanan bin kişiden fazla seyirciler, oyun başlarken birdenbire arz, kemal hiddet ve gayz ile onların hayasız yüzlerini dehşetli tokatladı, mahvedip zir-i etti ve o binayı hak ile yeksan eyledi. Ben dünyanın bu nevi hadiselerinden iki senedir hiç haberim yoktu. Bakmıyordum. Fakat bugünlerde hem hüsrev, ve hem kahraman Çelebi, zelzeleden haber vermeleri ve hüsrev ve rüfekasının kanaatiyle, Isparta'nın gürültülü zelzelesi, karşısında Risale-i Nur'u kuvvetli bir kalkan bulmasıyla hiçbir zarar vermemesi ve Risale-i Nur'a muarız bir hocanın bütün hasılatını mahveden dolu, o muarıza has kalması, başkasına ilişmemesi bir derece kanaat verir ki, ekser vilayetlere giren ve Adapazara girmeyen Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan tesettür şiarını bu derece açık ihanetiyle Risale-i Nur onların yardımlarına koşmamış diye yalnız bu hadiseye baktım. Aziz Sıddık kardeşlerim. Risale-i Nur dünya işlerine alet olamaz. Dünya işlerinde siper edilmez. Çünkü ehemmiyetli bir ibadeti tefekkürüye olduğu cihetle dünyevi maksatlar onunla kasten istenilmez. İstenilse ihlas kırılır, o ehemmiyetli ibadet şekli değişir. Yani, çocuklar gibi, dövüştükleri vakit Kur'an'ı başına siper eder, başına gelen zarar Kur'an'a geldiği gibi, Risale-i Nur, böyle muannid hasımlara karşı siper istimal edilmemeli. Evet, Risale-i Nur'a ilişenler tokatlar yerler, yüzer vukuat şahittir. Fakat Risale-i Nur tokatlarda istimal edilmez ve niyet ve kast ile tokatlar gelmez. Çünkü sırrı ihlas ve sırrı ubudiyete munafidir. Bizler bize zulmedenleri, bizi himaye eden ve Risale-i Nur'da istihdam eden Rabbimize havale ediyoruz. Evet, dünyaya ait harika neticeler bazı evrad-ı mühimme gibi Risale-i Nur'a çokça terettüb ediyor. Fakat onlar istenilmez, belki veriliyor. İllet olamaz, bir faide olabilir. Eğer istemekle olsa illet olur, ihlası kırar o ibadeti kısmen iptal eder. Çabuk bu hadiseyi teskin ediniz yoksa münafıklar istifade edecekler belki onların parmağı var. Evet Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muhannetlere karşı galibane mukavemeti sırrı ihlastan ve hiçbir şeye alet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden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 1. neticesi sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine giren imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. İkinci neticesi Risale-i Nur dairesinde ihtiyarımız olmadan haberimiz yokken takarrur ve taakkuk eden şirket-i maneviyeyi uhreviye cihetiyle her bir hakiki sadık şakirdi. Binler diller ile, kalpler ile dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi kırk bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat-ı leyle-i kadir gibi kutsi ve ulvî hakikatları yüz bin el ile aramaktır. İşte bu gibi netice içindir ki, Risale-i Nur Şakirdleri, hizmeti i Nuriye'yi velayet makamına tercih eder, keşf-ı keramatı aramaz ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz ve vazife-i ilahiye olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek, ve galebe ettirmek ve müstahak oldukları şan-ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi, kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını onlara bina etmezler. Halisen, muhlisen çalışırlar, vazifemiz hizmettir, o yeter derler. Ve saniyen, 80 küsür sene kıymetinde bulunan ve Ramazanı Şerifin mecmuunda gizlenen hakikati Leyley-i Kadri kazanmak için Risale-i Nur şakirtlerinin şirketi maneviyeyi uhreviyeleri muktezasınca her biri mütekellim-i ma'al gayr-ı sıygasıyla ecirna irhamna vâfirlenâ gibi tabiratta biz dedikleri vakit Risale-i Nur'un sadık şakirtlerini niyet etmek gerektir ta her bir şakirt umumun namına münacat edip çalışsın ve bu biçare ve az çalışabilen ve haddinden çok fazla hizmet ondan beklenen bu kardeşinize o hüsnü zanları yanlış çıkarmamak için geçen Ramazan gibi yardımınızı rica ediyorum. Birden hatıra gelen bir meseledir. Her şeyde, her musibette, hususan beşer eliyle gelen zulümlü musibetlerde risale-i kaderde beyan edildiği gibi iki sebep var. Biri zahiren esbaba bakan beşerdir. Diğeri, kader ilahidir. Beşer zahiri esbaba bakar, bazen yanlış eder, zulmeder. Fakat kader, başka noktalara bakar, adalet eder. İşte bu günlerde, elîn bir endişeyle Risale-i Nur dairesine temas eden üç mesele, adaleti kaderiye noktasında, manevi suale cevaben ihtar edildi. Birinci Sual Neden fedakâr, yüksek bir şefkati taşıyan vâlide, bu zamanda, veledinin malından irsiyet almasından mahrum edildi. Kader müsaade eyledi. Gelen cevap şu. Valideler, bu asırda, bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki, evladım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye, bütün kuvvetleriyle evlatlarını dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Hatta mütedeyyin de olsa, Kur'an'i ilimlerin okumasından çekip, dünya ile bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından, kader bu mahrumiyete mahkûm etti. Risale-i Nur'la münasebettar bazı zatlara acıdım. Neden, pederinin malından hakkı iki sülüs iken, o haktan kısmen mahrumiyete, kader ilahi neden müsaade etti? Gelen cevap, şu asırda öyle acip bir aşılamakla, ebebeynine hürmet, ve peder ve validesinin şefkatlerine mukabil bila kaydu şart kemale hürmet ve itaat lazım iken ekseriyetle o hakiki hürmet ve itaat bozulduğundan iki sülüs almaktan zulmen mahrum edildiler. Kader onların kusuruna binaen müsaade etti. Kızlar ise gerçi başka cihyetlerde kusurları çok fakat zafiyetlerine binaen himayetkar ve şefkatkar ellere ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini, peder ve validelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdiklerinden, beşerin zalim eliyle, kardeşlerinin kısmen haklarını muvakkaten onlara vermeye müsaade etti. Üçüncü sual, Bazı mütedeyyin zatların dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Gelen cevap, o mütedeyyin zatlar, Diyanetlerinin muktezası böyle serbestiyetin Nisman zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Mütebakisi, bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela bu mübarek Ramazan-ı Şerif'teki dualar ihlas bulunmak şartıyla inşallah makbuldur. Fakat ma teessüf, Ekseriyetçe Risale-i Nur şakirtlerinin nazarlarını dünyaya çevirmek ve huzuru kalbi bozmak için bazı taarruzlar yüzünden o ihlas, o huzuru tam bir derece zedelenir, merak etmeyiniz. Her şeyi Cenabı Hakk'a havale edip öyle taarruzlara ehemmiyet vermeyin. Atıfa da yazınız, merak etmesin ve müteessir olmasın. O da bir kazai ilahidir. İnşallah Saba Hafız Mehmed'in hadisesi gibi Risale-i Nur'un lehine dönecektir. Haşiye: Atıfa muaraza eden ve hücum eden tarikatçı müftü ve taassuplu vaiz ve hoca ve ehli tarikat, ehemmiyetli ehli ilim ve tarikat bu muarazada en son perdesi rejim hesabına ve tarafgirliğine ve himayesine dayanıp Atıf'ın müdafaa ettiği sünnet-i seniyye mesleğine taarruz suretine girdiğini ve Risale-i Nur'a muarıza eden, bilerek veya bilmeyerek zındıkaya yardım ettiğine bir delil, bu defa adliye benden sordular ki, Kürt atıf rejim aleyhinde çalışıyor, demek onun muarızları rejime dayandılar. Ben de dedim, rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ve ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz amel etmiyoruz, istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır. Amel etmemek daha başkadır. Hazret-i Ömer'in taht-ı hükmünde, kanun adalet-i şer'iyesini reddetmeyen ve ilişmeyen Yahudilere, nasaraya ilişmiyordular. Demek kabul etmemek, tasdik etmemek idarece bir suç teşkil etmiyor ki, o çeşit muhalifler ve münkirler, en kuvvetli padişahların idaresi ve siyaseti altında bulunmuşlar. İşte bu noktayı nazardan Risale-i Nur'un şakirtlerinden en müthiş bir muhalif ve rejim müessesesini tehlin de etse, bil fiil idareye ilişmese onun mefkûresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir onları tebliğe eder. Hem Atif'in parlak hizmeti tevakkufa uğraması haşiye Şimdi aldığımız haber Denizli valisi ehemmiyetli bir şifreyle Buranın valisine Atıf meselesini izam ederek şifre yazmış. Hafıza hakikiğinin hıfsına dayanıp telaş etmeyiniz. Fakat ihtiyat ediniz. Hapsolan Atıf ve arkadaşlarına teselli veriniz ve merak etmesinler. Allah kerimdir ve rahimdir. Ve gerilemesi ve merhum Mehmet Zühtü Bedevi'nin Yüksek ve geniş hizmetinin perdelenmesini düşünmesi beni ziyade mahzun ettiği hengamda elime bir mektup verildi. O mektup o endişemi izale etti. Risale-i Nur hizmetinde bir kapı kapansa daha mühim kapılar açılır diye kaide yine hükmünü icra etti ki Sabri gibi Risale-i Nur'un gayet büyük bir rüknünün büyük amucası ve Risale-i Nur'un bir kahramanı olan Tahir'inin eniştesi ve Risale-i Nur'un saf ve evvelinde ve şakirtlerinin başında bir zaman nazırlık vazifesini gören ve şimdiye kadar da Risale-i Nur hakkında kalbini bozmayan, büyük hafız zühdünün samimi kemal sadakat ve ihlası gösteren mektubiyle ve Hulusi-i Salis Abdullah Çavuş'un haşiyesinde tasdikle, bu eski ve yeni gayyur kardeşimiz büyük zühtü resmiyete bakmayarak Risale-i Nur'un mühim vazifelerinden olan masumlara Kur'an dersini vermekle gösterildi ki, Merhum Zühtü Bedevi yerine bu büyük zühtlüğü yeni veriyor ve Atif'in tevakkufu yerine bu müdakkik ve muktedir ve hatip büyük Hafız Zühtü'yü faaliyete getirdi. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Bugünden itibaren Risale-i Nur'un has şakitleri içinde şirketi maneviye-i Nuriyye'den hissedar olmasını ve ismiyle duaya girdiğini selamımla beraber tebliğ ediniz. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ala na'mâihî. Risale-i Nur'un silsile-i keramatından Mu'cizat-ı Ahmediye ve kerametli 29 dokuzuncu söz ve işarat-ül-i'cazın himayetkerane ve mu'cizane yeni bir kerametleri şudur ki, bu Ramazan-ı Şerif'in başında doktorun ihbariyle ve kuvvetli emarelerin delaletiyle ve birden hararet kırk dereceden geçmesiyle tebeyyün eden, zehirlemekten gelen şiddetli hastalık hengâmında, Kardeşimiz Atıf'ın, Habbe gibi hadisesini hâriç valiler kubbe yaparak, buranın hem adliye, hem zabıta, hem vilayete şifrelerle Risale-i Nur aleyhine sevk edildiği aynı zamanda, iki saat evvel Mu'cizat-ı Ahmediye, İstanbul'dan koşup imdada gelmiş. Masada iken, yirmi dokuzuncu söz ve kerametli işarat ül -icaz, Tosya kasabasından imdada gelmiş gibi, Aynı vakitte yıldızlı ciltleriyle masa üzerinde dururken onların müsadere endişesi ve 50'den ziyade sair risalelerin de namazsız ellerin zaptına geçmek ihtimali ve şiddetli hastalığın konuşturmamak vaziyetiyle beraber Risale-i Nur'un o üç kerametli risaleleri öyle harika bir himayet ve muhafazaya vesile ve o zehirlendirmeye panzehir ve tiryak oldu ki Bu hale muttali olan bizler şimdi de hayretteyiz. Güya hiçbir hastalık yokmuş gibi gayet kuvvetli hem şiddetli tokatlar vurarak o düşmanlık vaziyeti dostluğa çevrildi. Hem adliyenin büyük memurları ve taharrî komiserleri şiddetli taharrî ve müsaadere için geldikleri halde 50'den ziyade kitaplardan hiçbirine el uzatmadan yalnız o risalelerin kerametlerini kısmen dinleyerek Onların manevi himayeti altında risaleler muhafaza edildi. Yalnız Müdafaat ve 16. Mektup ve Ramazaniye Risalesi'ni mütelaa etmek için biz verdik. 3. günde daha şiddetli arama ve taharrî etmek zabıtanın siyasi komiseri bir taharrî komiseri ile geldiği vakitten 2-3 saat evvel üç kerametli risalelerin kumandasında bütün risaleler kendilerini ellere vermemek için ortada görünmediler. Bütün iki saat o taharriri neticesinde Ankara'dan gelen bir Ramazan tebriğiyle bir Ramazaniye risalesini elde ettiler. Mütalaadan sonra iade etmek vaadiyle aldılar. Bütün bu halat yüksekte duran mucizatlı Kur'an-ı Azim-i ile beraber icazlı Hizb-i Kur'an'ının nüshaları ve Hizb-i Nuri'nin risaleleri bu harika vaziyeti gösterdiler. Cenabı Hakk'a onların hurufatı adedince ve Şehri Ramazan'ın dakikalarının âşireleri sayısınca hamdü sena ediyoruz. Elhamdülillahi alâ külli hal. Hem hastalıktan gelen teessür ve âtıfın hadisesiyle kalbime gelen teellüm ve onlara acımak ve Isparta'ya sirayet etmek endişesinden neş'et eden sıkıntı ve bu mübarek şehirde Risale-i Nur'un sırran tenevveret perdesi altına girmesi ve üçüncü günde o iki taharriden sonra Akşama kadar gelen ve gidenlerin mütemadiyen tarassut edilmesi ve eminin hanesi de bir şey bulunmadan taharrî edilmesi cihetiyle ziyade mustarip ve müteallim iken Cenab-ı Erhamur rahmetiyle şimdiye kadar devam eden inayeti ilahiye himayeti ve rıza, teslim, tevekkül ve ihlasın verdikleri teselli bütün o müzîç şeyleri akim bıraktı. Kemali ferah ve istirahatla görelim Mevla neyler. Ne ilerse güzel eyler deyip, kemal teslimiyetle müsterih olduk, Siz de öyle olunuz, fütur getirmeyiniz. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ederiz. Hastalık devam ediyor, fakat tahammül haricinde değil. O musibet de, Risale-i Nur'un parlak neşriyatına tevakkuf vermek için idi. Kardeşiniz Said Nursi.